Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yedi büyük günahtan kaçınmak. Günahlar ikiye ayrılıyor. Günah-ı deniyor, küçük günahlar. Diğerleri de günah-ı Kabair deniyor, büyük günahlar. Günah-ı olanlar, küçük günahlar, onlar daha kolayca, apılıyorlar, daha kolayca. Yani namazlaştırıyor, apılıyor bunlara böylece. Günah-ı ise, özel tövbe işi günah-ı Kâbair. günah kâbair de, bunlar tabi çok yedi bunlar sayısı. Ancak adı ı şerifte, yedisi burada buyuruyor, yedisi. Günahların ne olduğunu burada anlayamayız bize. Allah korusun. Eğer bir insan TBsiz arte giderse, iş halıdan mutlaram der böyle. Ölümü zor, kabir zor, her günahı yılan gibi salacaklar. Mahşer de zor, sırt köpsünde daha zor derler böyle. Bunun için buna kaşıma gerekiyor bunlardan. Eğer böyle bir şey olmuşsa da. Dünyada tevbi istifa gerekir bunlardan. Gülü Aleyhisselam'da peygamberimiz Hayseri Buhari Müslüm evde misa'yı da iştenemiz sefer mühvukat buydu. İştene bu iştenap ediniz. İştenap. İştenap cenp kökündeki cenp. Cüm nun be cenp. Şimdi yan demektir. İştirap iftihar babana geliyor. Şöyle yan yan kaçınız böyle, Yan yan kaçınız. Bir insan eğer arkasında tehlike yoksa kişi orada gider. Ama bir tehlike varsa kişi yan yan bakar şerine demektir. Mesela örnek verelim. Bir köpek. Bir kurt köpeğe. Saldırıyor. Havlıyor, oluyor öyle tehlikeli bir ak kurt köpeği. Kişi yan geçerken kişi yan yan bakarım beraber arkanda gülüyor acaba böyle bakamadım böyle. Bak, Peki amel burada bu kilimi kullanıyor işte köpekim böyle. Yani bir gün aradan bunadan yan yana kaçınız böyle. Esse ve yedi el mübükatta insana hareket edeceği. Helak edin insanı böyle. Allah'ın insanı mahveden insanı ve kaşınız böyle. Kalu delik sahabeler Ya ey Allah, Ey Allah'ın Resulü ve mahvimle nedir bunlar şimdi? Bunu sahabeler. Peygamber'in eğitim sistemi gene bu şekilde böylece. Böyle önce bir söz ortaya atar. Dikkatleri çeker. Sonra bunu sahabeler sorarlar. Onlar boş çıkar bunlara böyle. Kâle. Kulaşım Hazretleri. Eşşirki billah. Birinci en büyük günah, günahlarında büyüyor. Allah Celle Câlu şirk, ortak koşmak. Şirk, şerikten geliyor. Ortak anlamına geliyor. geliyor. Allah geleceği alıyor, ortak koşmak. bunları inşallah şimdi. Döneceğim tekrar. İkincisi, ve sihri, sihir yapmak, büyü yapmak. Büyü yapmak. Bakınız bu ayet-i şerifte Allah'a geleceği alıyor, koşmaktan sonra bu geliyor efendim. Büyücülük yapmak. Üçüncüsü, vakatın ı nefsi, insan öldürmek. İl haram Allah illa bil-hakkı. Allah haram kıldığı bir şeyi öldürmek, ancak hakkı ile, mesela savaşta gibi böyle, öldürebiliyor. ve riba, faiz almak, faiz yemek faiz vermek, faizlik yapmak, bakınız. Yedi bir günaha giriyor böyle. Yani adam öldürmekten sonra, katilden sonra faicili geliyor, faicili geliyor böyle. Yetim mal yemek, yetim malını yemek, yetim malını yemek çok tehlikeli mutfağım. Çok da Yetim malını böyle, yetim malı. Yani kardeşler de olsa, mesela bir kişinin babası ölür de, abi, abılar olabilir. O böyle. On mal ortaktır, mal böyle. Yani çok dikkat gerekiyor. Ve tebelli yevmez zahfi bir de savaş anında düşmandan kaçmak. Bir günah böyle. Bir insan savaş anında düşmandan kaçtığım ne oluyor? Bozguna seyhep olur kişi böyle. Ve kası muhsanatil müminatil gafilati bir de mümine bir kadın Kötü de kadın, iffetli bir kadın bir iftira etmek böyle. Zina suçuyla böylece. Gelelim işe bunların içinde açıklamasına, ayrıntıya. Birincisi Allah-u Celle şirk koşmak. allah Şirk koşan ne denir? Müşrik. Müşrik denir bu Müşrik. allah Şirk koşan. İnkar edenler Kafir, kafir inkar eden. Müşrik da bilir, ama Allah'tan başka şeyde tapındır. Onlara kutlaştırır, irağaştırır onları da böyle. Tevhidin zıddı şirk, tevhid ve şirk. Bunlar gece gündüz gibi birbirinin tam zıddı bunlar evvela. Tevhid, Allah'a cilerce birlemek. Tevhid, kelimesi yani bunlara. Kelime-i tevhid deniyor. Bu da nedir? La ilahe illallah kelimesi. Her peygamberin ilk daveti bununla başlıyor. Adem almanızdan böyle böyle. Allah davet. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Buradaki la... لَاِنْ نَافِيَ deniyor bundan, نَافِيَ Nef eden, yapan La İlahe, önce İlah'lar nef ediyor. İllallah, ancak Allah'ın onu ilahı yoktur. Bunun bir daha anlamı var, bu da nedir? Arkadan geliyor, وَاَدِ öyle اللّٰهِ لَا اَلَا اِلَّ اللّٰهُ وَعْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ Allah bir olduğu halde Allah birdir böyle Buradaki bir sayısal değil İş olmayan Benzeri olmayan Ki Allah cezâlu Kadir-i muttaktır Muttak kudet sahibi Basirdir her şeyi gören, gizli açık, yerleri, gökte her şeyi gören, esimî eşi işiten, alim her şeyi bilen, dilediğini yapan, Mevla, o birden batırlar. Yani şu kainatın Rabbi, kainatın Rabbi. Evren başka, kan başka, evren başka, evren madde alemi, evren. Yani yerler, gökler, evrendeki bunlar böyle. Kainat ise işte nedir? Bütün varlışları, bütün varlıkları, yerler, gökler, galasiler, melekler, cennetler, alim, arş, perş, bütün onlar alıyor böyle. Kainat böyle. Kainatın tek Rabbi ancak Allah Cerrahi böyle. Vahdeti işte Allah biridir. La şerikelleh, on haşa, ortağı, yardımcısı, şeriki yoktur Mevlamız'ın belaliyle. Lehül mülk, mülk onun. Mülkiyet, egemenlik, otorite Mevlamız'ın O da ne Mesela bir insan dense ki kâinatın Rabbi, bir kişiye firavun gün mesela, kântın Rabbi nedir o? Allah Şirk koşma bunu şimalı bala. E, kântın imamı, o da Allah Şirk koşma bunu şimalı İmam önder, oturdu demek imam böyle, demek böyle. Yani kântı imamı demek, kântı yöneten yaratan demek bunu şimalı bala. önderi yaratanı Allah Şerif Velev'in hamdı, hamd Allah mahsustur. Allah Celal-i nedir? Ala küllü şeyin, kader şeye de, kader mutakmenin, sahibidir. Bak, ala küllü şeyin, her şeye, her şeye, kayıtsız, şartsız, bütün varlıkların kudreti gücü, sınırlıdır böyle. Kim ne yapabilir? Yetkisi ne kadardır? Yap sindirir bunların belli belli. Bir devletin başkanı ancak ülkesinden süzülgeşer. Dünyanın hükümdarı olsa bir insan kabul olması geçmez belli belli. Bölem Allah Kürşat'e kadim mevlam belli belli. Her şeyin gücü yeter. Odur tek yaratan, odur halakı alam, odu ki ante Rabbi imam önderi bölemizdir. İşte en büyük günah. Allah-u şey orta koşmak. Lokman Aleyhisselam olgun nasihatta bulunuyor. Lokman Suresi Mevlam bu izleyi bunu buyuruyor. <Sessizlik> ya Bune'ye La Tuşi Billah İnne Şirke yani. Ya Bune'ye Beni evladım demekti. Bune'ye isim tezgir. Ey evlatçığım, yavrucuğum yani böyle. O tabi büyük, akıllı. Fakat bir baba olarak, yani babaya karşı yani küçük olmuş. Tabi. Tabi, tabi öyle diyor, öyle Ya büneyye, ey yavrucuğum, evlatçığım. La tüşük bilesak Allah'a şık koşma diyor. Allah'a şık koşma. Şık iki ayrı oluyor. Şirki celi, açık şirk. Şirki hafi. Bir de giziş şirk mutlaka, giziş şirk böyle. Mesela riyakarlık Allah'a giziş şirktir, riyakarlık. Yani bir insan eğer başlığa gösteriş için bir amel yaparsa, bu da giziş şirk böyle. Mesela kendi namaz kıyarken namazını hızlı kılıyor. Ama öyle bir topluma girdi ki, öyle bir binbarzat var ki orada, onun da ne yapıyor? Namazı daha böyle yavaş daha böyle. Bulmuşum böylece. Bir yolcunun biri dolayı diyecek, kervana katılıyor. Kervanlık namazı kılmış da kervandakiler. Yani deve konvoyu, kervan denilmiş bunlara. Bu namazı kılmamış. Diyor ki kervan başına eğer beni beklerseniz diyor, şu karşı meşrte gideyim, namazını kılayım, geleyim. Niyeti namazını çabucak kardeş gelecek. O neydi böyle? giriyor. Ve bakıyor ki meş'te bir kişi oturuyor böyle. Dikkatle bakıyor. Zamanı kutbu. Biraz bir şey mazeret Biraz bir şey zamanı kutbu büyük böyle. Onu görünce tabii bir bir kutbu azam bir evlullah. O benim işimi dişimi görür diye ne yapıyor? Bir namazını yavaş kıl diyor. Dikkatli koy namazını böyle? Bakın şu böyle. O benim de işimi, kalbimi, gönlümü görür diyor böyle. Yani huzura giriyor. Aklına bir şey getirmemeye çalışıyor. Yavaş kıl namazını böyle. İstirham veriyor. Geliyor mübargın saatin yanına. Efendim şimdi yola çıkacağım diyor. Duanızda istirham ederim. Kaldırıyor başını Yavrum namazını kıl sonra gidiyor böyle namazını beğenmedi diyor. Daha güzel kılayım diyor. Bu sefer namazı ne yapıyor? Daha güzel kılmaya çalışıyor. Kıraatını güzel, yavaş okuyor. Rüko yavaş yapıyor. Hep aklı namaza veriyor. O benim gönlümü görüyor diye. Daha güzel kılıyor. Selam veriyor. Yine geliyor. Yine aynı şey. Namazını kıl. Sonra git böyle. Üç sefer şey tekrar alınca diyor ki sonunda efendim ben bu kadar kılabiliyorum diyor. Ne bileyim hatam acaba? Yavrum diyelim ama Allah için kılmıyor böyle böyle. Ben bunu olmadığınızda kılacak da öyle Bak, Bakın mı? Şimdi bak bu da ne oluyor? Gezi şirk. E, gezi şirk Böyle böyle. Biliyor ki bu Allah'ın dostu Eylullah. Biraz bir samad ettiğiniz zamanı kutbu azam böyle. Ya benim gönlümü, kalbim biliyor diyor böyle, beni görüyor, biliyor diyor böyle, kalbimi diyor. Şimdi aynı duyguyu Allah'a karşı yapabilsek Allah bizi görüyor böyle, böyle, Allah benim gönlümüzü biliyor, kalbimiz biliyor diye böyle aynı duygu Allah'a şey yaparsak o buna tevhid oluyor böylece. Demek ki gösteriş olduğunda ne oluyor? Şirk olarak o böylece. Şirk nedir? Le zulmün azim, en muazzam azim, büyük zulüm, haksızlık yani Allah koşmak böyle. mü Allah'ın iken, kalkıp başlık kullara, taşlara, heykellere, efendim, tapılma. o saygı duruşu. E bir taş bu, hatta da mı? saygı taş takıyorsun, taşa ekiyorsun, ben de <gülüyor> Mevutte bile ayağa kalkıyor bazen mesela bazı kalkıyor böyle. Gel akşökte inince ayağa kalkıyorlar. Ne o saygıymış? Yok İslam saygı duruşu mu teremler böyle? Ya nedir saygı duruşu? Hristiyanlardan gelmişler böyle şey. Evet ölen kişiye bir dakika saygı duruşu. İslam haram mı bu? Onu Hristiyan mesela teremler Yani peygamber de olsa saygı duyor İslam böyle. böyle. İkincisi ve sihir yapmak. Tabi kısa biraz geçeyim inşallah uzatırsak fazla. Bitiremedik bunu bu akşam. İkinci büyük günah sihir yapmak, büyü yapmak, yaptırmak. Sihir diye bir şey var muhteremden. Bu boş değil böyle. Ama günümüzde yapması zor. İmkansız bir şey yapma günümüzde böyle. Ama sihir diye bir şey var aslında böyle şey. Her peygamberin farklı mucizesi vardır. Her peygamberin farklı mucizesi vardır böyle. Yüz İlzale astronomi adetleri. Onun da mucizesi nedir böyle? Gök bilimi ona verildi. Gök bilimi ona verildi böyle. Yani gezegenlerin hareketleri, her gezegenin hangi saatte aynı aynalı dünyaya yansıması, hangi bölgeye yıldızların insanlara etkileri. Şimdi Biliyorsunuz bir ilim vardır, astronomi diye, astronomi, gök bilimi diye. Bu ancak yıldızların, ayın günü şunların bunların hareketini, büyüklüğünün misafesini meşanmeli. Yetmedi bu, şimdiye bakanımızda bir de astrofizik diyorlar, astrofizik. Yine yani buna giriyor, aşırıya giriyor böyle. Tabii sonra zamanla İritrola İslam'da öğrenenler, bunlar, bazı sırları öğrenenler, işte yıldızlar'dan şundan bundan bir şey yapma çalıştılar vereceğim Bu Geldaniler zamanında, Babil'ler zamanında çok gelişti bu sihircilik, büyücülük böyle. Çok gelişti. O zamanlar Ustaç Çırak şeklinde yetişti bundan bakım böyle. Tabi Okuyor tabii bunu o zamanlar. Ustaç Çırak böyle. Bir sihirbaz yanında bir Çırak gerirdi, Yıldızlar'da hizmet ederdi. Onu bir örneğe bu şekilde. Sonra zamanla bunu bazı sihirbazlar yazmışlar. Ne yazmışlar? Ondan tabi defter akala yok muhtemelen böyle. Taşlara, maçlara, derilere, düz tahtlara almışlar. Ne ile? Çiv yazısıyla, çiv yazısıyla. Babil'in e zamanında, Sümer'in zamanında. Çiv yazısı. Nedir bu yazılar? Bu yazılar bakın geometrik işaretler, yamış işaretler böyle. Noktalara bir günler çekmeler, şunlar bunlar böyle işaretler bu şekilde böyle bu. Sonra olmuş bunlar birbirine kopyetmez. Zamanla gelenler. Yani 10.000'lik mesele bu mesele böyle. Zamanın olmuş böyle bunlar birbirini kopyalama. O zamanki kalemler yani deri yazılan kalemler bile kamış kalem böyle. E, bir Renkli bir suya, yani boyaya batırıyorlar kalemlerini. Tabi derin yazısıyla bu yayılıyor böyle bu. İnci böyle noktalar, T işlemler, şunlara bunları, üçgenler, kareler, dikdörtgenler böyle, çeşitli böyle işaretler, şunlar bunlar. O zaman hiç civilsin bunlara böylece. Tabi bunu kopya edenler, her kopya eden bunu yanlış yapıyor böyle. Tabi zamanımızda ne oluyor? Bu aslında tamamen yitiriyor aslında Aslamı yitiriyor. Sonra büyü her insan tutmaz mı her insana böyle böyle. İnsanların bir mizacı vardır. mizaç böyle vardır. Mesela grip nezle. Bayağı çok sık olur grip nezle böyle. Bilhassa şöyle daha beyaz tenliler hafif sarışın saçlar muhtemelenler. Bunlar da daha çok olur böyle grip da böyle. Yani daha siyasos, Esmirde daha az olur böyle grip olanlarda olur böyle. Yani hastalıkların bile insandaki, bedendeki etkileri insan yapısına farklı bunlar vereceği. Yani bu kandan, balgandan, böyle safadan bunlar kaynakları bunlar kökünü bunlar kaynakları bunların da. Şimdi büyüde eğer bir insan işe kapanık Evhamlı her şeyi büyütüyor, ürüküyor Böyle bir yapısı varsa, yani gece karanlığında bir karartı görür, ona bakar bak, ona bir şekillendir ona böyle. İnsan mı, hayvan mı, yılan mı, kurt mu, şu bu böyle bir şey görüyorum ben falan der. Hayaller kurur, çabuk duygulanır, çabuk endişeye inir. her zaman olumsuz şey düşünür, karamsar olur işte bunlara daha çok tutardı büyü muhtemelen evvel. Yani bunların yapısı buna müsaitdir böyle. Şeytan da cin de bunlara hoşlanır bu insanlara böyle, böyle. Yani bu tür insanlara şeytanlar müsait olur, cinlere bunlara çok elde eder bunlar da böyle Şimdi bir insan kuş tutup böyle, kuşu sevişleri eline alsın böyle, insana hoşlanır böyle. Kuşu böyle şey. Cinler de eğer bir insan elini alabilmişse, oynuyorsa insanla, korkutup okutuyorsa böyle, o zaman da gülüyor, oynuyor insanla böyle böyle. Ama normalde bir insan için bir şey yapamayacaktır böyle. Bir de bu şekilde böylece. Sonra bu sihir işi yahudiler eline geçti, yahudiler eline geçti. Onlara Babil isir kaldı 70 sene. Esir kaldılar orada, ellerine bunların geçti. Bunlara bunu bayağı bu muhteremler. Asıl Saadet'te, Belkan'ın zamanda, Yahudu vardı, Adı Lübey denen bir Yahudu vardı. Bu, bu işe bayağı biliyordu bunu böyle. ve bunun kızları vardı. Kızları da babadan daha üstüne uğraşmış çok böyle. Nasıl şimdi bilgisayarımız, çolukları daha çok kullanıyorlar, bilgisayarlar, şunlar, bunları. Bu, Lübeyt de büyü yaptı. Kim yaptı? Peygamber yaptı bu bakımdan. Yaptı bak, tamamdan. Yani peygamber yaptı aslında, büyü yaptı böylece. Bakınız, peygamberimiz, peygamber. hatem Enbiya. Peygamberlerin de peygamberi. Evet. Ölüm makamda peygamber. Peygamber, peygamberi. peygamberi. İçine bir bir rahatsızlık da gelip peygamberimize. Bir hasetlik falan gelip peygamberimize. Ben hafif şey geldi. abi fazla etkilemez bir peygamber ama gelen biraz nasıl ki bir zehir, soğuk, güneş çarpıyorsa o da umutlanır böyle. İnsana hava da çarpar. İnsana güneş çarpar. Yediye insan bir şey dokunur. Hep bunlar Allah'ın izniyle bunlar tamam Değil onu anlamadadır. Bile hasif lan gelir kendisine. bilez. Cebrail aleyhissalam geldi peygamberimize. Dedi ki ya kardeşim Muhammed, kardeşim derdi Peygamber Allah. Onda kardeşlik yapıyoruz bale bale. Peygamberimiz dünya yoktu. Arkadaşım da peygamberimiz yoktu. Sahabeler vardı ama eee peygamberimizi tatmin edecek sohbeti ancak Bilal'in sohbeti peygamberimiz adım. Dedik ya o kardeşim, sana büyü yapıldı. Ram beni gönderin sana haber vermeye. Sana büyü yapıldı. Yapma planı insan büyü yaptı. Nasıl büyü yaptı o zaman ki yollar? İpi düğümleme. gibi düğümleme. Onun bir düğüm bir peşap pamuğu gibi düğüm atmış. Bunu bir kuyuna koyuyor böyle. Elif kuyusu. Geçtiğinde bu konu geçtiği bir sohbette muhtemelen eliz kuyusu. Yüzük kuyusu deniyor buna böyle. Neçipa'nın yanındaki kuyu. Dedi ki Cebrail Selam, Kardeşim Muhammed sana büyü yapıldı. İşte Lübet onun kızları yaptı sana büyüyü Hamurk etini 11 düğüm altları bağladılar. Yani senin sinir sistemini bunları buna bağladılar bu şekilde. Bu eliz kuyusunda taşın altında. Altında böyle. Bunu oradan çıkarın ya Resulallah. Ve o zaman iki sure geldi. Felak nasıl sure geldi muhtemelen o zaman? Böyle. Buna karşı böyle. Buna deniyor muavizeteyn. İki muavviz. Yani koruyucu anlamına geliyor böyle. Hemen Ali Halislam iki kişiyi çağırdı. Hazreti Ali Hazreti Zübeyr, bir avam. Bunları çağırdı. Hazreti Tayyip biliyorsunuz, Amrüs'ün oğlu ve damadı de peygamadılar. Zübeyir de halasının oğlu ve bacana. Esma ile evli ve Böke'nin kızı evli böyle. ikisini çağırdı. Gitme verdi, Eris Kuyusu'na gidin, Kuba'da Eris Kuyusu'na gidin. Taşın altında bir ip var düğümlü. Alın gelin bana. Gitler, inler kuyuya. Kuyuya pek derin değil okudu zaten fazla kuyu. Geçten bilgi verdim bu konuda kuyu hakkında. İndir'e kuyuya taşı buldu, altından ipi buldu, getirirler. Peygamber Hazretleri Cebrail Hazretleri'nin tavsiyesiyle okudu felak nasıl muhtemelen. Her ayetinde bir düğüm çözü böyle. Felak 5 ayettir. Kureyus 1-6 ayet, 2 11 ayet matematik yani böyle, böyle her ayet eklemesine ben okudum. İşte, Kuran ı bir abu felak bildim piyozum diye de. Hem aslında geç bir şey kalmadı, herkese kaldı bu şekilde geçti bence. İşte bu felak nasıl sürecinin nasıl olduğundan sonra gelden sonra, Peygamberimiz bunu diye an okur mu Sabah akşam okurdu diye böyle böyle. Daha önce aile samazetleri Allah başta dua ederdi, Allah sığınması sıyı şey ederdi böylece. Ama bunlara gelince. İki sure gelince Ali Şamızetlerine Peygamber bunu da okur mu okur. okur böyle. Her şey yatıcı zamanlar yatacınız oturunca oturunca kil ayetler kursuyor. İhlaz herat nasıl okurdu? Üfle avucunuz böyle, böyle. Bütün ben sararış söylemedi. <gülüyor> bir insan akşam yatarken eğer bunları okursa. Ayet-el-Kürsü. Bu bilası cinlere karşı ayet-el-Kürsü. Cinlere karşı en etkili silah, manevi silah, ayet-el-Kürsü. Kürsü ayet-el-Kürsü. Ayet Burada ne var? El-Hayy-el-Kayyum var. <gülüyor> El-Hayy-el-Kayyum. Allah-u-Lah-i-Lah-u. El-Hayy-el-Kayyum. hayy -el kayyum, el -Hayy -el -Kayyum. El -Hayy -el -Kayyum hay kayyum hay Hebide hay olan, diri olan, ölümsüz ancak Allah tarafından. Kayyum, şikayeti yöneten, yönlendiren, özetleyen kayyum böyle. Ayet-i Kürsü, İhlas Kulavala Suresi, Heram Nasolay'a böyle. Bir insan bunu okursa, okursa, o gece sabaha kadar, ne zaman sabah başlıyor? Tangir'i ağrınca. İmsak vaktinde sabah başlar İhsan'da muhtemelen. Güneş ayrı böyle. Sabahımızın baktı vakti o zaman girer böyle. Tan geri. İmsak özer takvimde. İmsak vaktinde oruca başlama mınar artık başlar. Yatsı namazın, biz namazın vakti biter. İhsan'da girer böyle. O zamana kadar kişi Allah'ın korumasına muhtemelen böyle. Kişi o gece cin, şerehtem iş şey yapmaz bir şey böyle büyük yapma etkilemez kısırlar böyle. Yine insan sabah okursa akşama kadar Allah'ın koruması muhtemelen böyle. Yani aşı değilim bunlar bunun gülmüşlüğünü. Bu yani büyü aşısı bundan muhtemelen. De. Bir insan bunu ama sabah akşam okuması gerekiyor bundan Tabi Kadınlar okuyamadığı da onlar okumuşları geçiyor onların böyle. Yani kadın özürlü olmadığı günde bunu devamlı okuyorsa Özül sebebi okuyamayınca da okumaya geçiyor onlarına da geçiyor böyle. Bu bunu inşallah her akşam her zaman muhterem Ayette de kürsü, ilet şey böyle. Bu Allah-u Teala bunlardan berice. 11 ayette bir şey, ikisi bunların da bunlara karşı. Sefim Aleyhisselam zamanında, Sefim Aleyhisselam İsa'ya oğulların peygamberi muhterem en büyük buna verildi, mevla verdi, Süleyman Aleyhisselam'ın Cin onu emrinde, cinler emrinde idi böyle. Ee, <gülüyor> ağır işleri cinlere yaptırdı ağır işleri. Cinler denizde bunlara böyle. incime çıkar çıkardı, denizden çıkardı böyle. Yani denizler uzada kalabilir, havası olmadan, deniz uzayda kalabilir cinler. Ve güçlü kuvveti cinler, büyük iş yaparlar bunlar. Onun emrinde cinler, kuşlar, her hayvan dinli birerdi. Her hayvan dinli birerdi onun emrinde. Ve rüzgar onun emri eserdi rüzgar böylece. Belirli zamanlar rüzgara emir verir böyle ordu ile beraber uçurulur hemen böyle. Benim Kudüs'e verem, Kudüs şerre verem, şer vermem. Kudüs'ü aşer, verem hoşer. Sab öyleye kadar belik olur. Belik böyle. böyle Böylece uçur bunlara böyle rüzgar böyle. İşaret eden böyle, sağa dön, rüzgar otura vermek tabii. Soldan sola uçur Yukarı bizi kaldı, yukarı kaldırdı tabii böyle, böyle. Giderdi. Semalistan'ın zamanında da, tabii Yahudi bir Benistan'a kavmi, o zaman çok eğilir, bu sihir-i bazlık tabii böyle, sihir-i Hatta zaman geldi... Siir bazlar, mi, Peygamber'i bile geçsinlerin gözünde, Peygamber'i bile geçti böyle. Hatta bazı Peygamberler siir ellere böyle, Peygamber ödedir, Peygamber mutlu eder böyle. Bir gün, Ebu Cidden Layan berun, iri kuyu kazırmış. kap önüne böyle. Üzerine eski basır atmış üzerine. Gün bana diyor Muhammed, şehre gelendiği Muhammed diyor, ona diyor. eğer buraya evine gelirse iman edecek bana verdi. Geliyorlar ya Muhammed bize bu şey gönderdi. Eğer evine gelirsen iman edecek, Müslüman olacak. Ya, Peygamber giderse kafamda Peygamber başlıya gitmeye, bu içeride evden böyle kapı arkasından bakışını belirleyen, Peygamber böyle yavaş yavaş geliyor böyle. O gülüyor ama şimdi içine kendine Böyle kızsız gene yine, yine gülüyor. Ya, peygamberim diyor. Gökten, yerden haber veriyor. Şimdi diye kurtardım bakayım, kendisi bakayım, benden ver böyle, böyle. Yani kuyuya düşecek bu şeyle bu. Peygamberin sonuna tam böyle kuyun yanına başına geldi. Cebrahsallim geldi. Şah dur. Yağmur dur. <gülüyor> ne var Cebrahsallim? Geri dön. Peki. Geri döndü. Ebu Cehil de Efendimiz tam kuyu başına gelince, bir adam atacak böyle, kuyuya geçecek böyle, adam atacak böyle, ağzı böyle, şeyde böyle boğazda ve gözü açmış böylece, böyle seviniyor böyle, tam sevinci kusana kaldı böyle. Yani durdu, geri döndü böylece, unuttu şu an kuyuyu, arkadan koştu, Muhammed geldi, gel Muhammed diye böyle muhtemelen, kendi kuyuya düştü muhtemelen böylece. Nele kendi kazı kendi düştü böyle, kazığı düştü Ebu Celal'in kafir, Çıkamıyor şimdi ama. Çıkaramıyor muhteremeler. Adamlara geldi, uzat elini böyle, kuyu daha derine gidiyor. E, Uçatıyor elini çıkaramıyorlar böyle. Kuyu aşağı gidiyor böyle. Derine gidiyor böyle, çıkaramıyorlar böyle. Korktu. Dedik ki çağırdı Muhammed'i, abim buradan kurtar beni e, Çağırdılar, ben sana geldi, Ebu Cirel bak elmanları da tuttu, çıkardı muhteremeler. Ne yaptı? Baktı bu şiir yaptı dedi ben bu şiir yani, yani şiirle ile karıştı birbirine böyle, zaman gelince tabi, karıştı. Süleyman zamanında da çok yavrular büyü yapardı, devamlı bir yapardı böyle. Çoğu büyüyor zamanlar, büyüyor zamanlar yapılıyordu. Süleyman hepsini toplattı bunları. Hepsinden toplattığı ne kadar büyü yazılığı varsa bunları, Bunlara oturuğu tahtı vardı. Yani kürsüsü onun altına gömdürür bunlar. Ölümünden sonra onu çıkarlar oradan. Şeytanların bunu haber verirler. Çıkardı onu bu şekilde. Dedi ki bak derler, Süleyman derler peygamber değilmiş. Sihir basmış derler böyle. Bunda bunu yapmışlar bir şekilde. Ayet-i Kerime geçeceğim muhtemelenler. Şahıca haber edeceğim. Üçüncü günah İnsan öldürmek katil katil katile fiilden geliyor katile öldürdü fiili bazı geçmiş zaman fiyedir katil öldüren insan öldüren mahkum öldürülmüş kimse metni mahkum yani buna ismeful bu öldürülmüş kimse mesela katip yazan örtip yazılmış anlamına geliyor ismefuldür Bunun gibi hakim hüküm veren mahkum hüküm giyen ismefullerim bunlara böyle. Üçünü bir günahı insan öldürmek, Allah'ın haram kıldığı canı, kıyam kıyam kıyam kıyamlarına göreceğim. Bizi Mevla'nın buyuruyor, bir ayet okuyorum bu konu inşallah muhtemelenler. Nisa 93'te, Mevla'nın buyuruyor, Sebebi'ler, Bebek Tümme ümmilerin, وَمَنْ يَقْتُوا <مِنًا> مُؤْمِنَنْ bir Biri kimse bir mü'min öldürse müteammiden müteammiden kasten bile bile böyle kazayla, hatayla değil böyle öldürürse ve ceza hü cehennem cehennemden bakmalıdır. Böyle başlıyor bir cehennem böyle hal ya fiyah eviderek kalacak böyle şey. Yani tebesi giderse bunu öldürmek helal derse kendi kendine, böyle Fetavarası verirse kendi kendine, bunun yeri ebedi cehennem muhtemelenler böyle. Bir insan, biri mümini öldürürse bile bile, bile bile mesela günümüze kurşun süküyor böyle, havadan uçakla bomba atıyor, helikopter atıyor bu şekilde böyle, mümini öldürürse, ne bunun cezası? Cehennem muhtemelenler. Yani Mevla biliyor, haliden fiha. Orada ebedi kalmak üzere böyle. Bunu helal de yaparsak bir şey böyle. Ve gadiballahu aleyhi, Allah'ın gazabı ona, o kişiye. Ve leanehü, Allah'ın laneti ona bakmıyor. Allah ona gazab ediyor, Allah'ın laneti ona Böyle. Yani bir adam öldürmek, insan öldürmek, yemin ödeneği yok. Böyle. Yemin ödeneği böylece, yani kuş bir cinayet ki böyle kuş kur cezası var böyle. Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti oluyor. Viyadele azabı, elimi, Allah'ına ahirette azabı, elimi böyle. Azabı, e, azim, elimi azapta bunlar olacak. Azap, azim böyle şey. Şimdi neleri katilin cezası nedir muhtemelen İslam'da? Kısas vardır böyle, kısas böyle. Kısas, aynıyı uygulamak. öldürü öldürülür. İdam yani bu durumda. Bu da böyle şey böyle. İslam hukuku hukukunda hakimine kadı denir bunlara. Hakim denir bunlara. Hakimin tek görevi vardır. Katili araştırmak. Bu gerçek katil mi değil mi böyle? En az iki şahit lazımdır. İki şahit lazımdır. Ama şahadet namazı çatışır. adil olmaz şahit. Nedir adil? Namazını kılan, haramdan sakınan. Eğer bir insan beş namazını kılmıyorsa onun şahidi isme kabul eder mi muhtemelen, muhtemelen? Namaz kılmadığına olduğuna göre Allah istihase olduğuna göre yalan söyleyebilir midir Haram işleyen, içki içiyor, kor oynuyor, faiz alıp veriyor bunun şahidi kapital edilmiyor muhtemelen böyle. İki adil şahit olacak. Hakimin tek görevi bunu araştırmak, soruşturmak böyle. Gerçek bu katil midir bu? Bu kişi böylece. Sonra hakim buna bir yetki yok muhtemelen böyle. Nereye kalıyor bu? Onun varislerine kalıyor muhtemelen şimdi. Varislerine kalıyor böyle. Dilerse varisleri kısas isterler. İlam ödülmesi çaktır muhtemelen böyle. İlam da gizli olmasa açısı olacak böyle şey. Aşısı olacak. İhsan kukunda muhtemelenler başı kesir idam ödülüyor, başı kesir idam ödülüyor, ensinler böyle, böyle. kılıç ödülüyor şey. Çünkü Peygamber'i diyor, öldürürken de iyi öldürür mü? En hafif ölüm, kılıç kesilmesi muhtemelen böyle. En ağır ölüm, ateş yakma ve boğma. Su boğma, iple boğma. En zor ölüm bunlardı efendim. Neden şimdi can kaptan gülemotor hay böyle. Acı duyan hisler beyinde hep böyle. Beyinde böyle. Yani bilinç acı duymişimle hisler bu merkeze beyinde bunlar böylece. Şey insanın başı ile gövde bir anda birine ayrıldı mı kişi ölü fakre varamıyor. En kolay ölüm budur böyle, böyle. En kolay ölüm budur. İnsana bu şekilde ve açıkta yapılır böyle bu. Kısas varisinin hakkı. Hangi varisi? En yakını kimse. En yakını böyle. Mesela bir kişinin üç tane oğlu var. Bu ne, kadın bunlara Kadın karışıyor. Bunlar o hakkı bu da böyle. Üç tane oğlu var. Üç, oğlu var. üç oğlundan ikisi idam etmiş. Kısas. Diriştir mi? Kısas. Diyet diyor musun? Diyet. Bir para çekinem şey işte efendim. Diyetçisi böylece Düşüyor muhtemelen böyle böyle Hatta bir insanın on tane oğlu olsa Yani kişi, Oğlu vayken Kardeşine karışamadı muhtemelen böyle Babası karışamadı böyle Yani birin derecedeki kişiler Böyle aynı hakikaten sahip olanlar böyle. On tane oğlu mesela Dokuzu kısas diyor İdam işliyor böyle Girini diyor kadıya Ben diyeti razıyayım böyle, diye böyle Acıyor mesela neyse karşı ne Niyeti razıyamlendiriyor, düşüyor muhtemelen yani berberden. Yani ittifak razı mı bunlar böyle şey. Hatta bir insanın bir de küçük oğlu olsa, ölü ermeyen çocuğu olsa, o zaman ne oluyor muhtemelenler? İmam Meynak ve İmam Şafi'ye göre çocuğun büyümesi bekleniyor. Büyüdüğü ermesi yok çünkü çocuğun bu şeyi böyle böyle. Ona sorucu soruyor bir şekilde böyle. İmam Meynak'a beklenmiyor, bekleniyor bunlara göre. Neden diyet muhtemelen Diyet bir para almak böyle. Yüz bu böyle. İnsanın diyeti yüz devedir böylece. Ne zaman? Eğer ölenin birini derdeki varisi bana razı olursa, olursa, o zaman yüz deve. Allah var bu şekilde. Dilerse affedebilir ama. Almak muhtemelen. Affetelim der. böylece, affedebilir. Peki kısasta idam iyi bir şey mi acaba? E Kur'an'da bu var mı o terim şekilde? Allah bel izin veriyor. Neyden bize buyuruyor Bakara 179'da. Neyin hayatı, kıyası hayatın. Ve lekin hayatı. Ve lekin filin hayatın. Verefsin şey vardır ve kısasta vardır hayat vardır zaten bak. Yani idamda hayat vardır zaten. Bu nedir muhtemelenin? Psikolojik caydırıcı. Hırsı eli kesilir. İslam'da muhtemelen. Hırsı eli kesilir böyle şey. Hırsı olmaz ama. Olmaz muhtemelen böyle. Yani yıllar geçer, belki 10 yıl, 20 yıl bir hırsızlık vakı olay olur muhtemelen böyle. Neden? Psikolojik bu eli kesilmesi. Elin kesilmesi. Psikoloji baskı caydırıcıdır bu şekilde böyle. Bir insanda Hemen idam olacağını dilimi ne yapar? Dur muhtemelen böyle. Dur muhtemelen. İslam'da kısa aç yapılır böyle muhtemelen. Bir gün Mekke'ye mükerimede ve ikindan suyaklığı genelde böyle cezala veriliyor. Mekke'ye mükerimede iki namazdan sonra haramşır önünde meydanda bir katil. eller arkadan bağlı getirildi. Kadı okudu şeyi Hükmü okudu böyle. Cihayet yaptığını, şahitlerin şey, şahadetini böylece, hepsi böyle. Velisinin kısas işlediğini bunu okudu ondan sonra. Celata elle kılıç bekliyor bu şekilde. Tamam, tamam dedi. Oktüyle kez başına dedi böyle. Yatırıldı bu şekilde. Tam kaldırıp bu işini varisinden biri dur dedi be. Dur dedi böyle. Kırp Dur. Ne oldu? Ben diğer İslam'a vazgeçtim. Kısasını benim kısasını böyle. Hem attı kılıcını, şey, celat. O anda verecek şey. Yani İslam bu hakkı kime veriyor? Ateşin düştüğü yere veriyor muhteremler. Ateşin düştüğü yer nedir? Değil mi? Yavruları. Sönü vardı bunda kısastan muhteremler. Aynı suçun bir misli oluyor böylece. Katil ne yaptı? Adam öldürdü, o da öldürüyor muhtemeler. O da öldürüyorum böyle. E, öldürdük kişinin anlaşılması ağlıyor ağlıyor, ağlıyor mu? Onu da ağlıyor mutlaya. Onu da eşit dur kalır, ritim kalır. Muhtemelen. Ama dilerse varişleri, dilerse varişleri, affet edilir böyle. Ben ama Size kısası da hayat vardır böyle. Yani bir insan bu idamın tam uygulansa, uzamadan ama, üç ay sonra mahkeme atılıyor, beş ay sonra mahkeme, atıyor, altı ay sonra mahkeme atılıyor, unutulur musunuz böyle? Olayı tazeyken daha, onu tazeyken hem hiç gün vermeden bunu muhakemesi yapar. şahitini getirir, şunu bunu getirir, karar verir. İdaman karar verilir. Ve cami önünde idam edilir kişi bu şekilde. Bu muhtemelenin cahidirici muhtemelen. Psikolojik olarak cahidirici olur bu şekilde. Şimdi bu olmasa ne oluyor? Kısa olmasa? E, karşıdaki şunu yapıyor, bunu yapıyor, kaçanmak yapıyor İndirme, mindirme, iyi haller diyor. Takıver bir şey giymiş diyor. Boyuma bağlamış diyor efendim böylece. Uğur sıvur derken bu şekil. İndir, indir bakalım. <gülüyor> Zaman ilgili sıfır muhtemelen. Çıkar alın dışarı. Mısın, Fakat karşı taraf da oluyor karşı taraf. Kim verici muhtemelen böyle? Kim verici muhtemelen böyle? Bir olay aklıma geliyor muhtemelen 80 Seksen darbesin önce Cumhurbaşkanı Faruk Hortürk'tü. Faruk Hortürk imzasıyla emniyet müdürlüğüne, bütün şube amirlerine bir yazı gönderim. Bir kadın direkçi vermiş Faruk Hortürk'tü. Bir kadın direkçi vermiş. Tahminim Giresun'da aklımı kalmış şekilde. Bu kadın bir oğlu olmuş 10 yaşında bir de korası bunda çalışırken tarlada Üç kişi bunlar basıyorlar. Üç kişi böyle. Basıyorlar. Bıçaklı üçlü de basıyorlar. Bunun adamı tutuyorlar. Ağaca bağlıyorlar muhtemelen böyle. Ağaca bağlıyor kendisini böyle. Çılgın da korkmuş. Bir çılgın saklamış şu anda. çünkü 10 yaşında. Bu sefer kadın tutuyor muhtemelenler. Soyun bakalım. Kadın soyunma yürütüyorlar kadın üstünün başını. Parçıyorlar. Kadını yatırıyorlar. Ağabeyi muhtemelenler. Koreasının gözü önünde Kadınlar içindeyse işçiler bulunuyor zaten böyle. Kadın çırışı yok, soymuşlar. Kadını dövüyorlar, şahit oluyorlar. Her tarafa kan içi kalmış kadının. Tabii kadının tepiniyor, şey yapıyor. Bu şekilde bunlar üşü de kurasının gözü önünde kadını telavuzda buluyorlar. Ondan sonra üç şey alıyor bıçaktan başına saplanıyor adam böyle, böyle. Böyle o sen vur, ben vur, serken beni ölünceye kadar. Bütünler şey böylece. Tabii Mahkum buradayken böylece aradan çok geçmiyor mu? Katsın az geçiyor aradan bir av çıkıyor. Bir kimi avde 2005'te bir av var diyor muhtereler. O av çıkmış zamanlar. Bunu da bırakmış işi bırakmış da bunları evlere. Bu üç kişi, şimdi kadın yazmış mektubunda varı kurtluk ki cumbaşkanla her gün diye evine geçiyor evlere muhtereler. Evinde böyle. Evinde duruyorlar, canlamakıyorlar. Kahkahaya gülüşüyorlar, gidiyorlar. Benim oğlumun artık suyu aşağı yukarı diye diğerli kanlı olma başladı böyle diyor. Tabi bunu kaldıramıyor diyor. Bank'ten bir sil almış oldum, bu da olacak bunlara ne olur oğlum pati olmasın diyor. Buna bir çare bulunuyor bakın bakan muhtemelen. Bakım, muhtemelen. İşte hazır cemaatimiz üç kişi olsun, beş kişi olsun hepsinden idam edilir İslam'da muhtemelen böyle. Yani, i̇dam olduğum ne oluyor? kanlar ortadan kalkıyor, vereceğim. Ve ekli riba, faiz yemek muhtemelen, faiz. <Sessizlik> Buyuruyor Aleyhisselam Adaletleri, erriba selasetün ve sebbüne baben. Faizin günahı 73 bölüm oluyor böyle. Yani en ağır, en, ağır, en ağır böyle. Daha beteri, daha beteri, daha beteri. Faizin günahı 73 bölüm. Ejserü'a işte misle eniyenkiyel rejülü ümmehû. 73 bölüm o derece oluyor faizin günahı. En hafifi nedir? İnsanın annesi de zira etmesi muhtemelen. Eniyenkiyel rejülü ümmehû. Hadi şimdi. Bir insanın annesi etmesi ne kadar bir günahsa, faiz en hafif günahı bu, en hafif bu. Annesi cinayetmesinin kişiden beri muhtemelen böyle. Üstünü bırakmadım. Faiz. Günümüzde ne oldu muhteremler? Günümüzde adı oldu kredi. Yani kredi aldım. Kredi kredi. Araba şunu al bunu al şunu bunu al bunu al bu şekilde böylece. Adı Kadişehir'de burası madretleri Ebu Dağbe, Tirmizi Nesai İbn Bağca, böyle büyük sayıda yaptı bu İnsana bir zaman gelecek, illa ekele riba. Faiz yemeyen pek kalmayacak muhtemelen böyle. Yani zaman gelecek, alennâsı zamanın, insana bir zaman gelecek, e illa ekele riba. Faiz yemeyen kalmayacak muhtemelen. Kredi altanı şu altına faiz kesip çekiliyor. Hem bir günlük hesabı bu var. Faiz açık yemiyor bile, faizin tozu ona boşak mıdır ben? Yani tozu ona boşak mıdır ben? Mesela kredi kartı mıdır benim ben? Ona bugün tozu diyebiliriz benim kredi kartı. Öylemiş de ben zamanı ödüyorum ama karşıya gidip kurya bankadan? Çok Çekiyor parayı muhtemelen böyle, aksesiyar bulunur muhtemelen böyle. Bir İmam Oza Hazretleri, İbni Ana Hazretleri bir eve gitmiş, hastacayede gitmiş orada. Daha başka da kapı kapta varmıştı, bekliyorlarmışlar. Ha çok çakmış, küfede oluyor bu iş. Bir yüksek, iki katlı ev, onun gölgesi var. Oturmuş halk gölgede, orada bekliyorlar. Ebu Hanife gidiyor güneşte duruyor dikine muhtemelde. Gölgeye oturmuyor. Ya Ebu Hanife diyorlar imam ı Azam'a buraya bak. Bak burası gölge burası. Hava çok sıcak. niye güneşte duruyorsun? Ev sahibi de duyduma göre de faizcilik yapıyormuş ev sahibi bakın böyle. Onun evinin gölgesine bile durumu Tozu bulaşmasın diye muhtemel böyle. Efendim işte mecburum. Yok yok. İyi muhtemel kese meşru değil dener böyle? Kese meşru değil böyle. Bu işin o bundan çok koşuma gerekiyor faize mu terim. Alanda veren de hatta lianallahu akli riba ve mukile vekadı ve şahidehü ak terimler muhterem bu pedalar böyle. verende, alanda verendek de şahide de kadip yazı işim yapanlar bak o çalışanlar müessese çalışan böyle ya. Yani, bak katip onlar böyle. Ya <Sessizlik> <Sessizlik> Allah <'a lâ> <Sessizlik> bak, Allah la ateş şimdi peygamber. Allah la ateş şimdi. bak Allah'ına veren nokta böyle. Bunun için insan dünyada bazen biraz sıkıntı çekebilir ama ateş cehennem dâzı oturur herhalde. Ona dayanamaz belki, şuna dayanamaz böyle. Veelambur ayeti kerimesinde faiz ayeti kerimesi Bakara suresinde bir sayfa nokta böyle. Uzun çok uzun bu şekilde böyle. Hatta o fayzi alanda dünyada ondan yaralanana yiyenler kabulün kalkarken şeyden çalmış gibi kalkacaklar var böyle. Yani yürümeyecek böyle. Alkolü böyle böyle. Bir düşecek, kalkacak, beyni karışacak böyle mutlaka ölecek böyle böyle. Kaldır bundan. cevapları böyle mutlaka. Yemakları bağ ve Belan büyüyor. Yem ha kullar riba ve yürür sadaka at. Faiz, sadaka. Me Mevlam buyuruyor, Allah faizi mahvede, helak eder. E bir sonra bu mu bir battı muhtemelen. O raparça gider muhtemelen. Ve yürür bir sadakat, Allah sadakayı çoğaltıyor muhtemelen. Bak, böyle. Bundan görüşü zıddı birbirini böyle. Zıddı birbirini böyle. Sadaka efsiyle aslında böyle. Ama ağacı budama benziyor muhtemelen böyle. Mevlam sadakaya bereket veriyor, kişi bir veya yani on bereket verir böyle ama kim bulaşa dünyada faize mutlaka sonra hürsandır, helattır, batmaktır. Bu şekilde böyle şey. Ve yetim malını yemek muhteremler. Yine yekûle fiyutunum nâra ve siyasetlerine saîrâ. Kısa okuyorum bile Yetim malını yiyen, onlar karın ateş yiyerler. Bunlar, bunlar. Ve siyasetlerine saîrâ, artı cem atacaklar bunlar. Yetim malını yiyenler. sakınma gerekiyor. Bir gün bir Allah dostu, ağır hasta, artı sekat mevdini, ölüm halindeyken, tabii ona göre arkadaşları, Herkesin ona göre yoldaşı vardır. Candaşı vardır. Bunu tabi gelmişler. Beklere başladığında. Elhamdülillah böyle kelime-i tevhideyle böyle gayet güzel şekilde şekilde desteğinin ruhunu böyle. O da bayağı kahvaltmış. Bir e tabi kandiyonu böyle. Bu hasta olan kişiyi Allah dostu suhabesine verildiği anda diye kişilen birisi Arkadaşlar kandili söndürelim. Niye? Gece arası karanlık. Yağma diye bunun ufak şükür var diye böyle. Bu kandil buna ait dedi. Hayattayken böyle, böyle Yani Son nefesine kadar ona ait kandil böyle. Ama üç için sonra verdi öldü. Şimdi bu mirasa girdi bak. Kandildeki yağ, kandildeki yanan yağ mirasa girdi diye. Ufak şükür bunların var diye böyle. bu söndürelim diye muhteşem bak ince muhtemelen yapıp, yetim malı muhtemelen yapıp, yetim malı verecek. Sonra yetimleri korumak muhtemelen yapıp, yetimleri korumak. Ebu Cehil de bir yetimin şefahatini ödene almış. Yakından da birinin babası ölmüş. Yetim kalan çocuk, Ebu Cehil üzerine alıyor bunu. Bütün malı Ebu Cehil'de. Yani büyüyünce ölecek başkıya. O şekilde. Çocuk tabii bir bayağı bir büyümüş bu şekilde ama çocuğun ne gidiyor çocuğu üstü başı alıyor böyle. Adet çöplük böyle üstü başı yırtılmış, parçalanmış, dökülmüş, her tarafı edek beden çıkmış, utan adet bu şekilde. E bu şeye geliyor bir gün. Bak diye babandan benim balam sana kalmış. He bunu söylüyorlar. Ne oldu babamın malından diye bana diye bir şey verdi diye. Yeni elbise alayım var diye eski bir şey giy alayım birer denir onu kovuyor muhtemelen? Yani Ve buraya yedi üyeteyim, yedi üyeteyim, yedi üyeteyim, yedi bir şey de kovuyor böyle, azalıyor böyle. Böyle bahre kovuyor muhtemelen, gidiyor gidip bahre bu şekilde. Tamam şu ağlara gidiyor. Diyor ki Ebu Hücel arkadaşları şimdi alay etmek çığcı ama. Diyorlar, git Muhammed'e sıyasın kurtarsın bundan diyorlar, alın sen malını da. Git Muhammed'e gidiyorlar bunlar böyle. Çocuklar bilmiyor böyle, inanıyor böyle. Gel peygamberimize kim oluyor bu olay böyle? Gel ağlayarak yarısıyla Allah benim ben falan oğluyum. Babam ölmüş. Ben bilmiyorum babam öldüren de babam balı Ebu Cele'ye kalmış. Benim balım ondaymış böyle. Bak şu bu durumdayım. Gittim dedim bana bir elbise için bir o demiş bir gömleek uzun gömlek dedim böyle. Vermedi bana beni kovdu bu şekilde. Ne olur bir hakkı al ondan böyle bakmaktan. Yetim çocuk peygamın kapısına gelince peygamın duran dayanamadı muhtemelen böyle. Ebu Ciyer gibi bir azgın böyle. Canavar böyle düşmanı. Gel bakalım muhtemelen. Aldı peygamın zene. Oturmuşlar ben yanında. Ebu Ceyr gülüşü olmuyor arkadaşlarından Sohbet olarak e vereceğim. Ebu çağırdı. Gel bakalım buraya. Bak da bunun babası malası sendeymiş. Bunu da buna ver. Peki de Allah, hakikaten şaşırıyor böyle. Bu niye böyle yaptı bu şekilde böyle Hemen çıkardı muhtemelenler, ara böyle şöyle böyle. Verdi, gitti yerine. Niye bile yaptın dedi böyle? Dedi ki, iki aslan vardı pekine. Aldı. İki aslan vardı mı? Aslan vardı, Eybet, aslan aslanlar böyle. Aşkmış dedi, bana bakıyor böyle böyle. Olmazsa ben saldırıcı da kalabalıyım. On şey verdi muhtemelen böyle böyle. İki aslan mıhtemelen böyle. Yine bir gün, Medine'nin münevere'de, bir Yahudi'nin kölesi, yetim çocukmuşlar bu anıptan böyle. Yağlı kız çocuğu, Yahudi'nin kölesi bir yok. Bir de kölelik olmuş, zavallı kızcağız düşmüş yollara. Buna Yahudi iki para vermi dinar diyorlar böyle. ya direm bir alta. Altın, diren, gümüş para. Diren'dir, gümüş paradır hafif olduğu için. Bir diren bile şişi al, diren da gaz alıyor, ya alıyor böyle. O zaman gazıca yağ yakıyor, zeytin yakıyor o böyle, kanı da yakacak böyle, çabuk geliyor böyle, çok sert bir cihavdı böyle. Asla bir şeyin böyle, geç kalan hemen çok dövermiş böyle gölesini, kız böyle koşar koşar gidiyor, hemen alıyor, şişe alıyor, yağ alıyor, gelirken yani koşarken eski yollar asfaltıyor muhtemelen böyle, çalışırıp yollar, pislikler, şunlar bunlar, taşmaş maç bir de iken böyle, ayağı takılıyor bir şeye, yere düşür, düşüyor, ama şişe kırılıyor, yağ dökülüyor, şimdi kız şöyle, eve gitme korkuyor ama ne yapacak? Başar yapıyor, başı ağlamıyor, sesli, bir. nasıl ağlıyor, ağlıyor benim gidiyor ya, titriyor böyle. Peygamber'si namazdan çıkmış, gördüm. gel yavrum buraya, niye alırsın yavrum? Ya Resulallah, durun böyle böyle. İlk bir verdi bana filan, ya ben kölesiyim, onun caresiyim, işte durma anlattı, şişe kırıldı. Seviysem ben çok devremi anlıyorum. Ben çok çok mu devreye alıstabilmişim. Onu korkurum böyle diyor. Çok korkuyorum devre. Diyeceğim bunu al bak iki giderem sana böyle. Koş git ki orada böyle. Denem bir şey oraya al diye göstermesem anlatıyor Hemen kız al, seviniyor buna, Gidiyor koşarak oraya gidiyor. Şey alıyor, sinir alıyor. Koşarak geliyor ama yine alıyor gereken ama. Diyeceğimiz bekliyormuş. Ne oldu kızım? Yarası ya aldım ama. Geç kaldım diye gene döveriştirin beni. Geç kaldım diye gene döveriştirin Niye Geç kaldım diye gene döveriştirin bu şekilde. O zaman ağlamaya gel ben sana bir deyim benim noktam ben böyle. Gel ben sana getireyim bakayım böyle. Gel bakalım diyor. Kısa peygamberimize güvenilir şimdi böyle. Biraz rahatlıyor. İlyalar kapı görüyor. Yavru çıkıyor. Peygamber görünce ya böyle kalsın ne bu hayroldu böyle diyor. Al diyor böyle bir dur anlatıyor bu şekilde. Kız böyle de, geç kaldı diyor. Ne oluyor diyor. Benim hatırım şu an onu deme almaz olmaz, onu. An sakın doğduyma dö o azalamadı diyor. Ya nasıl düşünüyor bu Diyor ki ya eblek kalsam öderim peygamber. Ya eblek kalsam sen bir peygambersin. Diyor ki sen başkanısın. Yani seni uğrunda ölmeye 10 binler hazır bütün sahabelerin. Bir emir versen 10 bini seni uğrunda ölürler. böyle. Bizinin yaparsın peygambersin diyor ki başkanısın. Böyle bir yani en aşağı bir, ona göre, Yahudi'ye göre, en aşağı bir kız, bir köle, kara kurgan ona göre böyle. Yani böyle bir kızın sözüyle, sen nasıl benim ayağımın gelin, yan aynaya gelin sen? Diyor, diyor. Allah'a kadar en sevsi biridir bu şekilde, deyince bu şekilde. Diyor ki Yahudi, ya evre kalsın, ben bu hakkımı ederim kız arkadaşım diyor, onu dövmem, azalamam ama diyor, sen bir var diyor, evvelim benim bu işlem var diyor, şey görüyor. Ben Müslim hocam noktalar böyle. Ben Müslim hocam böyle diye, Sen hak peygambersin diye böyle. Hak peygambersin olmasan diyor, Gurge onur yapardın, benlik yapardın, bir köylerin üstüne buraya gelemezsin sen böyle. Sen peygambersin diyor. Orada, hep belgitelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <gülüyor> Müslüman olayım muhteşem Kıda diyor ki, ''Kıdım adı hürri serbest yedir.'' Kıdım adı böyle. Ağlasın böyle, böyle. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve Tevrih-i Yemez Zafi bir de düşmanla çarpışı anında savaştan kaçmak. Bir adam değil ki adamdır yani böyle. Çünkü İslam ordusunun bozuluna sebep olabilir. da 7.sü de böyle muhsini olan bir mümine kadın. Akıllı, hür, bür ermiş, iffetli bir kadın. İftir etme buna efendim. İftir etme buna. Bu olay, Ayşe Hanım'ın başına geldi muhtemelen. Ayşe Hanım'ın başına geldi efendim. Kısaca bundan olay inşallah olayı inşallah. De, if, olay if olayı diyorlar mi? İf olayı. Hür süresinde, başlarında bunlar bahsediyor uzunca çok. Hür süresinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sefere giderken genelde bir hanımı götürürdü böylece. Dev üzerinde, dev üzerine bir, onun adı Hevdeç, Arapça. Hevdeç, yani bir muhafil ve kapalı bir şey, bezleri tarafı kapalı, içe oturuyor böylece, dev üzerinde. Götürürdü. Yine bir seferinde Sıra Ayşe'ye, Sıdık Anamıza gelmiştir. E Tabi gece yarısından dönüşünde orada mola veriyor bir yerde, çölle mola verince Ayşe anamızda ihtiyacı varmış e, abdest tazelmeye tuvalet ihtiyacı varmış gece karanat var, herkes meşgul iken devresi yine devresinden tuvaletine gidiyor çöl tabi böyle uzaklaştığında bir yerler ortadan uzaklaşıyor Uzaklaşmışken, Biraz geç kalmış, daha doğrusu bir gerdine kaybolan da Onun için biraz geç kaldı. Gelince Baht'ta ki, orada gitmiş yerinden muhteremler, gitmiş böylece. Şey. Ayşe anamızın devesinin biri vardı, görevli onun böyle böylece. Şey. O Ayşe valemizin indini görmemiş, o Ayşe valemizin mafile zannediyor ya kapı olduğu için, evi diye böyle. Tabii seslenmiyor, açıp bakamaz tabii. Öyle ne yapıyor? Orada Peygamber'e verince kalkması, yürüyüşe gelince bu da alıyor, tutuyor devin böyle gidiyorlar. Yürüdeki bir yerde, mola verecek bir yerde inince orada anlaşılıyor, Ayşe'nin olmadığı anlaşılıyor muhtemelen. Anlaşılıyor böyle. Eyvah ne oldu derken Ayşe'nin de bu halimizde itirafı geliyor, bak orada gitmiş. Şimdi ben diye burada bekleyeyim, ayrılmayın buradan diyor. O zaman sahabelerde ilk kişinin görevi vardı. Biri öncüydi. Önden gider, neden mullabilecekse orada bir da peygamberi nofterine böyle. Bir gölgelik böyle. İkincisi çalışıp toplar, bir gölge yapardı böyle. Önden giden kişi böyle. Cöltür toprağı böyle, böyle. Böyle, böyle. Yine sahabeden biri de, görevi de o da en son gelir de böyle. O arkada bekler. Orada gider. Ondan sonra ordu, ordu, olduğu yere bir gözet etrafını bir düşen bir şey var mı de böyle arar bunu araştırır. Arkadan gelir de böyle şey. O anda da hazır safhan. Arkadan gelen safhan sehteri. Orada gitmiş tabi. Aşağı alemizde Devenin bulunduğu yerde deve yok ama orada bekliyoruz böyle. Tabii gece karanlık başına. Hal Safan geliyor. Kimisi sen, ben Ayşe'ydim. Rüslah'ın zevcisiyim böyle. E, ne oldu? İşte böyle bir gitmiş devre. O zaman iniyor kendi devresinden. Bunu devresine bindiriyor. Kendi devresine tutuyor. Kendi devresine böyle geliyor. Peygamberimizin mola verdiği yer ordunun oraya gelince orada bulunan münafıklar. Bazı sahabede karıştı buna muhteriler benim. Ki muazzam Mustafa gibi ki bedede bulunan ki o bile böyle. karıştı. Ne dediler bakın muhteremler? Ayşu duka var ya muhteremler, Ayşu duka var belirse. Eylül Evli, ayliyaz se belirse. Ne derler ki o mağaz kaldı mı Orada mağaztan kaldı orada. Safında gözü vardı, Safın gözü vardı. Onunla beraber kalmak için mağdere inmiş. Onla yattı kalktı bunun bu şeyinden. İz kardeşler. Tabaşayın bilmiyor müteber durum muhteremler. Hatta aşağı alem hastalandı o ara. Babası evine gitti. Tabii Janus tabii kim bakacak evine kendisini. Diye efside bu mesele muhteremler. deremler. Dedi kodun bedin emnine böyle de böyle. Peygamberimiz aleyhisselam peygamber ama ancak Allah biliyor gaybın götürenler bak böyle. Peygamberlerin eşinden tabii hiçbir yok. Kuşu yok. Ama böyle bir şey, laf çıktı, bu şuyu buldu, tamamen her tarafı sardı, herkese bunu konuşuyorlar. Yine meyrana bir şey gelmeden benim karar veremiyor bu şekilde böyle. Ancak bir ay sonra muhtemelenler Ayet-i e geldi böyle. Ayet-i e geldi. Ayşe ailemizin böyle suçsuz olduğuna dair Ayet-i e gelince babası evinde aşağı ailemiz. Dedi ki babası kızına, ''Ayşe, kalk Resulullah'ın dedi bir sarıl. Ayrılık işte anlamında. Dedi ki aşağıya ''Vallahi kendisi mes şey yapmam böyle böyle. Ben bir Allah bilirim.'' O zaman böyle. O anda Ebu'na yani, fena filan bu diyor. Fena filan böyle. Yani Allah'ın hiçbir şey gözü görmeyi ister. O, o, o makamda kişi anlamında böylece. Yani. Sonra Mevlam buyurdu ayet-i kerimesine muhteremler, iftu edenlere her birine ceza verildi, 80 sopa vuruldu, derdi. Ya, Abdül İbn-i İbn-i İbn-i İbn-i böylece, bunlara 80 sopa vuruldu ve onların şahidi de kabul edilmedi, muhtemelen, kabul edilmedi bunlara görece. Demek ki, bir insan, ihsan, yani muhsul olan kadına vurmalı. Müslüm varsa şart muhtemelen. Eğer gari müslümse, Onda insan şüphedebilir bir şey. ona yok bundan bu dönemler. Müslüm olacak, akıllı olacak, kür olacak, köle olmayacak ve bir şahır verecek, olacak bu şey. Bu kadar iftihar etmek Allah korusun bir adam birisi de verecek. Lillahirrahmanirrahim Fatiha.